Yarın, evet. Radyo için yazan Muzaffer Rizki, yöneten Sinis Sergen, efektör Mehmet Turgut, teknik yapım İsmail Hemek. Oynayan sanatçılar Anne, Beyhan Saran, Baba Alpay bırak, Oya İclal Öngen, Kenan Kazım Akşar, Faruk Mümtaz Sevinç, Necla Gülseren Devor, Müzeyyen Neriman Aslan, Hüseyin Osman Nuri Ercan... Börek sarayım kızım, iki parça. Ha, iki parça mı? Kızım yemeye yemeye zayıflayacaksın iyice. Ben onu bunu bilmem, böreklerin hası su böreğidir ama onu yapacak kadar. Tamam ha? tamam tamam su böreğini en iyi annen yapar tamam. Ee baba ablama sözü edilen börek ot böreği içimdeki sadece çökelek ve ot sen tutmuş su böreğinden söz ediyorsun elbette kızar annem. Yo yo o yine de ölmüş gitmiş kaynanasına kızıyor. Cık. Oysa ki annem severdi Halide'yi ama Halide bir türlü sevemedi ah. annemi Dört parça koydum kızım. Anlamadım. Anlamaz çünkü sabah süsünün en heyecanlı yerinde ablam. Gözlerini boyuyor. Sen karışma. Kendi işine bak. Hem çekil yanımdan. Ne bakıyorsun bana? A -a, ablam değil misin? O zaman öyle ukala ukala söz etme. Önce kendine doğru dürüst bir iş bu. Kızım her gün oğlanın kafasına kalkma bulur işte. Askerden geliri bir yılı geçti. Daha doğru dürüst bir işe giremedi. Yok plakçının yanında çalışıyormuş. Yok videocunun yanında çalışıyormuş. Ne yapsın arıyor yavrum. Kafleden çıktığı yok. iş arıyormuş. Kahvede mi var? Orhan abi iş bulacak bana söz verdi Bir yıldır Orhan abin iş bulacaksa Aa, Tamam kızım tamam yeter artık yeter Futbolcu Aa. dedim mi dur orada Öyle çok tanıdıkları var ki Çok söyledik liseyi okurken futbolcu olalım dedik ha, Üçünüz birden üstüme yürüdünüz neredeyse Doğru dürüst okuluna git diye Futbolcu olsaydım şimdi böyle şu iki göz odanın içinde olmazdık Öyle çok para kazanırdım ki Oradan oraya transfer olurdum Her günde et yerdim Çayını koydum oya soğumasın İyi anne Düşünüyorum da sana nasıl bir iş olmalı biliyor musun Kenan? Gezici olmalı böyle. Böyle gezerek iş yapmalısın. Çünkü durduğun yerde duramayan bir insansın sen. Altına bir araba beyefendinin. Hı? Öyle mi? Herkes gezerek, tozerak para kazanmıyor ki baba. E bu oğlanın huyu işte. Böyle. Huyu suyu derken yaşı geldi 24'e. Senin de 32'ye. ikiye Benim işsizliğim iki de bir yüzüme vurursam ben de senin yaşını doyarım. Böyerek... kesin bakalım. Aa. Ha, ama önce o haşladı anne. Baksana. Ben şurada oturmuş bir bardak çayımı içiyordum. Tuttu. Fol yok, yumurta yok. Yani kendine iş bul diye beni haşladı. Ben seni durduk yerde haşlamadım küçük beyefendi. Yok yok yo, kazık beyefendi. Önce böreği beğenmedin. Ot böreği dedin. Kazan para getir. Evde et böreği pişsin hı? Anladın mı? Benim alacağım bu kadar. Bundan fazlasına param yetmez. Anne ne diyor bu? Ablam bugün biraz sinirli. ya. İşte de sinirli değil. Oya, <gülüyor> oya. O benim sinir ilacımdan unutma. Bugün mutlaka al. İçinde iki tane kalmış. Unutma ha, kızım olur mu? Bir iyi geliyor ki içime bir ferahlık çöküyor. Kendimi çocuk sanıyorum çocuk. Ha, sen ne zaman büyüdün ki? Ola <gülüyor> hep çocuksun. Al bakalım kızı sustu, anası da bana çatıyor şimdi. Ben kimseye çatmadım baba. Ah, sana bir şey demedim kızım. Bugün barutsunuz abla hanım, yolda sakın ona buna çatmayın. Ben deli değilim. Börek paketini çantanın yanına koydum yavrum. Sağ ol anne. Ha ah, oya kızım bulursan şöyle tazesinden tere al tere. Canım öyle istiyor ki. Ah benim annem bir tere salatası yapardı ki. Ha, duydun mu o ya Evet duydum baba Kızım bir dilim daha yesene duydum anne. Aman evladım hiç bir dilim de doyulur mu Ay, İyi ki dört parça börek koydum de aldığın yoğurdu kimden almıştın o ya Bakkal Hüsam'dan aldıysan Alma bir daha ondan Hiç öyle yoğurt mu olur canım Kaşığı görünce bulgur bulgur oldu Ah ah Uzakta parkın orada bir bakkal var Onun yoğurdunu böyle Bıçakla kes bıçakla ama bu ayakla ta oralara gidemem ki. Hoşça kalın. Güle güle kızım, güle güle. Ha, o ilacı unutma sakın, he. Güle mi? güle yavrum, güle güle. Güle güle desene seni ablana kenar. Güle güle güle ha. güle. Hadi yavrum, hadi güle güle kızım. Oh. Oh, gitti be. Oh! Gitti. Aa, ah, çekilmez oldu be ablam. Ne bu be? burnundan soluyor. Ne desen tersini söylüyor. Yo, vallahi ben çekemem. Anlıyor musunuz? Çekemem. Ya, ablanım senin oğlum. Ablamsa ne olmuş yani? Ha ne olmuş? Sabah sabah tutup açlamaya ne hakkı var beni? Senin büyüğün. Anladık, anladık. Zaten her zaman ondan yana olursunuz. Ne zaman bir şey olsa ablandır, büyüğündür. Yo, yo burama geliyor artık. Na, şuraya yazıyorum. Vallahi de billahi de çeker gidem. Şuna bak. Neler söylüyor bu haline. Ne diye gidersin ha oğlum? İki de. ...bir bunu söylüyorsun. Ee, şurama geldi artık. İki lokmayı yiyoruz şuracıkta... ...hanımefendi boğazımızda düğümlendiriyor. Çeker giderim bir yere. Ne izimi bulursunuz ne beni. Girelim bir lokantaya... Bulaşıkçı mulaşıkçı ne olursam artık Hayatımı yaşarım ne bu böyle be Abla kahri çeke çeken... Ay Sen neler söylüyorsun Kenan yavrum Bizi burada bırakıp nereye gidiyorsun bak, bak ablam bu sabah sinirlidir Bakmışsın akşam neşesi yerine gelir Gülerek kapıdan içeri girer ya. Aslında ben çoktan kendi hayatımı yaşamalıydım ya çok söyledi bana İhlami Çok giderim bir sahil kasabasına yok. Orada bir yerde iş buluruz yaşarız dedi Ama ah, benim şu kafa Yok oğlum ben gitmem sen git dedim Şimdi gitseydim onunla abla dırıltısından kurtulmuştum ha, Ben seni bırakır mıydım yavrum ha, yok, ne, yok, işim yok. Var oğlum ne işim var oğlum dışarıda ne işim var Burada olmak en iyisi En iyisi ama ya ablam Bir gün çatmasa ikinci gün mutlaka çatıyor Bana bakın Evde kalmışlığının acısını Aa, benden Kenan. Hiç yakışmıyor ağzına sus yavrum sus Canım kısmeti açılmadı işte Bağlanmış Rahmetli annem bir kız ister iş bilir olsun ister güzel olsun Ama kısmeti bağlanmış Olduktan sonra olmaz derdi Herhalde ablamın kısmetini ben bağlamadım ee, Senin suçun ne bunda oğlum Hadi at kafandan bunları Sana bir çay daha koyayım mı yavrum İstemez istemez Nereye gidiyorsun Kahve. Orhan abi oralarda görürsen memleketin bir ucunda bile iş olsa olsun Orhan ağabey diyeceğim Olsun Sakın ha Kenan bak şuracıkta yaşlı baban yaşlı ben sakın yavrum sakın. Ah, ah, Yaşlı olmasıydı <gülüyor> çıkmaz mıydım ben şimdi dama ha çıkardı o kırık kiremeti ah, ah. Kenan versene dama oğlum bak nah şu pencere yanında kırık oradan akıyordu Baba şimdi işim yok dama mı çıkacaksın Sen de Nuri tam zamanlı bulursun Canım iki aydır söylüyorum Kenancığım şu dama bir çıkıver Canım diye. oğlum ne anlar Hem düşer müşersen Allah korusun Kış gelince ben size sorarım Başlarsa oradan yine böyle şıp şıp diye Yemeğe damlamayı... geç kalma ha, oğlum Anne Hı. şeyim kalmamış da ha, Dur dur dur Yastığın altında olacaktı Şey ablam tüp parası bırakmıştı da onun şeyi işte işte Bak <gülüyor> al, al, al. Sağ ol, Kenan bana gelirken lokum alsana Aman hoppala Ne yapacaksın lokumu Yapışır sonra bazına damağına hem bakalım Kenan'ın aldığı lokumu beğenecek misin? Hadi oğlum hadi hadi sen git hadi hadi git git. git. Durup durup canı bir şeyler isterim. Hoşçakal anne. Hadi güle güle yavrum güle güle. İşte Kenan. <Gülüyor> Kenan bak bak. Bak öyle başka yerlerde iş falan istemem anladın mı? Gözümün önünden ayırma yavrum. Ablam'a kafam önünden. çok doldu öyle. Neyse. Yok ya, yok. Gelir. gelir, gelir. Halide. Ha. O ne güzel güllü lokumlar satardı. Hani bir şekerci Yunus vardı köşede. Ha, unutmuşum Canım yıkılıp yerine iş hanımı ne hanı yaptılar ya İşte o köşedeki şekercinin lokumu Yeni evlendiğimizde sana hep oradan alır gelirdim Getirsene gözünün önüne o dükkanı Hani adam böyle lokumları da gibi yığardı Geldi geldi geldi gözümün önüne geldi <gülüyor> Rahmetli annen de geldi Ne derdi sen lokumlarla eve geldiğinde hı Bakıyorum oğlum maşallah Halide'yi lokumlarla besliyorsun derdi ya. Günaydın Oyağır Günaydın Faruk Bey Bugün hava dünden sıcak değil mi? Evet Aa, o bluzunuz yeni mi güle güle giyin Yok yeni değil hiç giymemiştim de Ama size çok yakışmış Teşekkür ederim Size mavi renk çok yakışıyor Teşekkür ederim ee, Ben çay içeceğim ee, ya siz ee, Ben içmeyeyim sağ olun Olmaz her gün böyle söylüyorsunuz Ama bugün içeceksiniz Çayları söylüyorum ee, Hüseyin Hüseyin bize iki çay söylesene Şimdi çaylarımız gelir Burada işe başlarken hep diyordum... ...acaba en yakın iş arkadaşım kim olacak diye. Demek o Hanım olacakmış. İyi ki sizinle aynı odadayım. Ee, ya siz iş arkadaşınız Faruk'tan memnun musunuz? Evet. Siz hep böyle az mı konuşursunuz? Sorularıma hep evet ya da hayır diyorsunuz. Hiç sözü uzatmıyorsunuz. Sonra siz bana hiç soru da sormuyorsunuz. Öyle mi yapıyorum? Ya bakın azıcık gülümsemeniz bile yetiyor. Hep böyle kaşlarınızı çatıyorsunuz o yanim. Evde de mi böylesiniz? E, e, bilmiyorum ki. Buyurun efendim çaylarınız. Ah sağ ol, sağ ol. Afiyet sağ ol, olsun. Şey. Ah şey. E, buyurun buyun o yanim. E, kaş şeker? E, bir tane. Evet. <gülüyor> evet. Zahmet oldu size teşekkür ederim. Aa, bir şey değil bir şey değil. Bir şey söyleyeyim mi o yanim? Bu saç şekli size çok yakışmış. Öyle mi? Sağ olun. Eh, eh, televizyonda hangi diziler hoşunuza gidiyor Bilmem Hiç dikkat etmedim Yoksa erken mi yatıyorsunuz Ben erken yatmayı istemem ah, Sabahları da uyanmak öyle zor geliyor ki Bir türlü erken yatmaya alışamadım ama Siz sabahları nasıl kalkarsınız Erken uyanırım e, Saat falan kurmaz mısınız Çay için teşekkür ederim Aman sözümü olur Oya e, Çok çabuk içtiniz Afiyet olsun Evet işe başlıyorsunuz Evet Ya ya, ben bu çayı yudum yudum içmek istiyorum <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Güldünüz Bundan sonra sizin güldüğünüzü bir yere yazacağım Evet evet Şimdi saat 9'a 25 var <gülüyor> Ve yazıyorum şuraya Oya Hanım'ın güldüğü saatler İlk gülme saati <gülüyor> 9'a 25 ben <Gülüyor> Yazdın işte Merhaba Oya Aa, Gel Necna abla Ben de senin yanında yiyeyim mi yemeğimi hı hı. Ah, Şu aşağıdaki adam bir toz yapıyor İçine sucu öyle ince ince kesiyor Geşil et gibi Sen ne yiyorsun Ah berek annem fazla koydu ne olur al bir parçasını olmazsa al diyorum ne Aa, e, ben de sana biraz tostan o zaman mi? yo almayayım. midemi biliyorsun dokunuyor baharatlı şeyler Aa, su içersen şişede bardakta var Mersi <gülüyor> Faruk nerede yiyor yemini biliyor musun bilmiyorum şu ara sokakta bir tablilot lokantası var orada yiyormuş benim bey orada görmüş nasıl bulursun onu anlamadım Necla abla. Anlamışsındır canım hiç anlamaz olur musun? Bizim beye açılmış biraz Senin hiç yüzünün gülmediğini boynu somuttuğunu söylemiş Oysa ne güzel kız demiş 32 yaşındaki kız için Aaa 32 göstermiyorsun bir kere At onu kafandan Bir takım daha şeyler söylemiş Faruk bizim Ali'ye Demiş ki bir derdi bir sıkıntısı mı var e, Konuşmayı hiç sürdürmek istemiyor Hemen başını yazı makinesine yiyor Başlıyor çat çat çat çat yazmaya Aa, niçin fıflıyorsun? <gülüyor> mı? Elbette. Bak kızım gözünü dört aç. Bu Faruk tam sana göre. Yaşı otuz üç onunda. Gülümseyiver yüzüne biraz. Ben mi? Aa, yok ben. Kızım evlenmeye yuva kurmaya hiç niyetin yok mu senin ha? Söyleyeyim mi sana zamanın geldi de geçiyor diyorum anladın mı? Geldi de geçiyor. Duyuyor musun beni o ya? Duyuyorum Necla'm. Duyuyorum ama... Ha, gene anne baba kardeş... Tamam ileri süreceğin sebep bu... O kızık gibi adam baksa artık annene babana... Askerliğini de yapmış gelmiş... Ha, girsin bir işe baksın annene babana... Yok sen hiç yardım etme demiyorum... Sen de edersin... Evlenirsen kocanla anlaşırsın... Her ay biraz para yardımı yaparsınız... E karı koca anlaştıktan sonra... Ha, oğlanın bir annesinden başka kimi kimsesi yokmuş... Hatta benim beye annesi için bir ayağı çukurda demiş... Bu da ne demek yani? Oya beni bir başıma bilsin. <gülüyor> Ama ben bir de başıma değilim Necla abla. E peki kız ne olacak bu böyle ha? Hep böyle bekar mı kalacaksın sen? Bilmiyorum. Bak kızım demir tavında dövülür derler. Her şey zamanında olmalı. Evlenmekte, çocuk yapmakta. Beni dinle bir an önce eteğindeki taşı dök ve evlen. Benim eteğimde taş değil. Kaya var Necla abla. Peki kız sen hiç sevmez misin ha? Sevmez misin şu yüreğin taş mı Hiç sevmez olur muyum Necla abla <gülüyor> Sevgiye de fren yaptırır dur demesini bilirsin ha? Evet İyi çok iyi ne demişler Kızım nimet sen bu işe devam et Evet evet Sen bu işe devam et e Sonra bir gün böyle yanakların kırıştığında Evde bir başına kaldığında Çok doğru söylemiş Necla abla dersin ama o zaman da senin o yüreğinin kapısını yerinden oynatmak çok zor olur açmak için Çünkü menteşeleri öyle bir paslanır ki artık o kapıyı kimse açamaz Annen hiç torun sevelim falan demez mi sana kız? ha? Ne zaman evleneceksin yuva kuracaksın demez mi? Benim annem daha biz okulu bitirdik başladı Kız çabuk evlenin kucağıma bir torun oturtun demeye Tes karar verdim evlenmek için Ama Ali çok şükür iyi bir insan Bak, söyleyeyim sana Faruk da iyi insan. Eh, hadi ben ellerimi yıkamaya gidiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen misin kızım? Ee, çok geç kalmadın mı? Ne mıyız? oldu annen hani için mi? ağlıyorsun? Sorma başımıza gelenler sorma. Ne oldu? Kenan. Evet? Gidecekmiş. İlhami diye bir arkadaşını görmüş öleden sonra. O demiş ki, benim çalıştığım ilçede bir otel şöyle evi yüzü düzgün bir delikanlı arıyor. Tamam, şunu ağlamadan anlatsana. Böyle, böyle bavul taşıyacakmış. Ya yavrum. Otele bir turist geldi ya. Hemen Kenan koşacak. <gülüyor> Müşterinin bavulunu kapacak odasına çıkartacakmış. Gördün mü kızım? Başımıza gelenleri gördün mü? Turist ona bahşiş verecekmiş. Yavrum kuzum orada çalışırken bir turist kadına gönlünü kaptıracak. Hadi ondan sonra onun ardısına yabancı ülkelere ondan sonra da kucağına gidiyor. Biz yaşlı edelim. iki insan oğlan hasret. Ah gitti. Oh, oh. Gitti gitti. Gitti şimdi Gavi. İlhami telefon mu ne edecekmiş otele? Patron yanında getir derse alıp getirecekmiş. Ah gitti ya Yavrum, Anne dur daha ortada fol yok yumurta yok Adam belki de istemeyiz başkasını bulduk de Yok yok gitti yavrum gitti oh, ay, ay. Takılır gider yaşlı bir turist kadının peşinden Yol bilmez dil bilmez Ne olur kızım Ne olur yavrum Engel olana ne olur yavrum benim. Olur kızım. olur canım elbette <gülüyor> olur Onun kardeşi değil mi Kenan'ın bir yerine taş Oya'nın da canı yanmaz mı <gülüyor> Aslında iyi bir iş. Man, sen ne diyorsun Oya kızım ne diyorsun? Hiçbir sanatı yok ki. Hiç olmazsa bir dil öğrenir. Sonra hep o işte kalacak değil ya belki resepsiyona falan da geçer. Oya sen kardeşini hiç sevmiyor musun? Anne bunun sevgiyle ne ilgisi var? Hı? Bu çocuk hep koltuğunuzun altında mı yaşayacak? Bir Kanadalıya Amerikalıya tutulursa yandık. Dünyanın <Gülüyor> yolu. Ne gidebiliriz ne görebiliriz. Çok uzak çok Koskoca adam 24 yaşında Canı nereye isterse oraya gider Kime isterse tutulabilir İstediği yere gider Yok yok yo, yo. bir tanecik oğlum yo, yo. Dünyada dayanamam onun yokluğuna dayanamam Hem nedenle Hemen bugün bu kararı verdi ben biliyorum Evet sabah sabah Sabahki tartışmanızdan çok üzülmüş Sen gittikten sonra Şurada bir lokma yemek yiyorum o da ablamın gözüne batıyor dedi. Hadi i̇şte. suç döndü dolaştı yine beni buldu. Koskoca adama çalış demek suç mu anne? Ya, suç değil ama baksana gideceğim diyor. Gidersen ne yaparız biz yavrum? Ya, Aa, ya mektup bile Amerika'dan kim bilir kaç günde gelir. Ay baba ne Amerikası ne mektubu? Biliyorum Kenan Bey sizi üzmek için bu yalan uydurdu. Bir yere gideceği falan yok çünkü beyefendinin çalışmaya niyeti yok ah, Ne için yalan olsun kızım sana telefon etmeye gittiler diyorum Otel müdürü gelsin derse hemen bu akşam gidecek İyi gitsin gitsin de para kazanmak neymiş terlemek neymiş öğrensin Yok kızım yok, yok Böyle söyleme sakın oğlan şuradan çıkıp gitti miydi o yere Ben artık ağzıma lokma koyamam Ya ben ya ben Kulağım kapıda kalır, her ayak sesine işte Kenan'ım geldi derim. Bir gidersen şey zor gelir yavrum. Orada bir de yine ciğerleri tutarsa, eksivi, Hastalığı olur kuzum. Ay, anne, Kenan ya. ciğerlerinden hasta değil. Eskiden bronşit falan olmuş ama şimdi hiçbir şey yok. Doktor öyle söylemedi <gülüyor> mi? Ben onun ki doktor <gülüyor> yürü benimki ana yürüyip. <gülüyor> Üstüne başımı çıkarmadan, yüzme <gülüyor> bir iki su serpmeden daha kapıdan Kenan Kenan. Bıktım vallahi bıktım. <gülüyor> Yok yok buksmadım ağlama anne ağlama Söyle söyle benden ne istiyorsunuz baba Hiç kızım kenan bir yere gitmesin evet kızı Hoca adama nasıl engel olabilirim? Biraz sonra gelince ona iyi davranırsın. E, şeye çok bozuluyor. Yemeğine karışmanı. Bırak ne yerse yesin. Yemekler için ne derse desin. Yapan benim, yiyen o ya. Ama bu eve parayı getiren de benim. Benden başka kazanan yok. Yemek şöyle, yemek böyle. Bunun eti kıyması nerede deyince tepem veriyor. Ya bırakın beni. Piyango bileti satayım diyorum Sözüm size. Sözüm sana değil baba. Sen, sen o ayaklarla... Aman köşe başındaki dükkanlara, bakkallara zor gidip geliyorsun. Piyango bileti satmak senin neyine Allah aşkına. Köşe başının birinde dururum. Hah, bende bu ses varken. Bir bağırdım mıydı? Piyango diye. Ah, ah, elce gördüm? Kenan geldi. Aç kapıyı halde, aç kapıyı, koş koş. Ne koş, olur, koş. Oya, yavrum ne olur, ne olursun. Bak, şey davran biraz, olur mu tamam, ya? Tamam. Ah, tamam, tamam. Aman, hoş geldin Kenan oldu. Ne? ne oldu? O olmadı değil mi? Ee, olacak Yok olmayacak yo, yo, Bir yere gidemezsin İş bulacaksan bu şehirde bul Kenan Müdür otelde yokmuş İlahi sabah bir daha telefon edecek Ve ben yarın akşam Bu evde olmayacağım Ha Kurtulacağım Oğlum, Bizden ne kötülük gördün sen ha? Baksana ablam da çok üzüldü Şey diyor hiç olur mu diyor da... Evet olmaz Kenan ya Gideceğim abla gideceğim Niye? Bu evde artık fazla geliyorum Ne zamandır anladım bunu ama Bu iş gibisini bulamamıştım Şimdi ilhamı ile gideceğim Sen gidersen biz ne yaparız Kenan At kafandan bunları oğlum Bir baba olarak diyorum ki Bu işe iznim yok Gidemezsin Hadi bakalım benim karnım aç Sofrayı hazırlayalım ha? sonra birlikte bunu bir daha konuşalım Ha Kenan. Hadi bakalım oldu mu canım? Ama abla ya çok kalbimi kırıyorsun valla. Hadi vallahi. bakalım hadi senin kalbini kıracak ne yaptım ki? Bak hem ben senin ablanım. Büyüğünüm. Zaten ben de büyüğüm olduğu için bak, hep... Bak bak kabak dolması yaptım ekşili naneli. Senin için Kenan oğlum. Çok seversin hadi yavrum yiyelim. Ah, kabak dolmasının yanına bir de cacık olmalıydı ki. Rahmetli anneciğim ne zaman kabak dolması yapsa... Yanına mutlaka cacık da yapın. Anannenin zamanında yoğurt da ucuzdu, da. da. O yani e, şu yakındaki Tabil Dört lokantasına gidelim Yok, ben burada iyiyim. Yanımda getirdim. Şey, börek değil mi getirdiğiniz? Evet. Bakın böreği ikindi de birlikte yeriz çayla. Şimdi tabildot lokantasına. Yemekler bende. Çok teşekkür ederim. Ne olursunuz Oya Hanım. Yemekten sonra hemen parktaki çay evinde de birer kahve içeriz. Sağ olun ben burada yiyeceğim. Kırmayın beni Oya Hanım. Hadi ne olur. Ne ha. oluyor çocuklar? Şey Mecla Hanım. Bakın Oya Hanım'ı bir türlü razı edemiyorum. Böreği ikindi de çayla yeriz. Şimdi tabildot lokantasına gidelim diyorum. Oya Hanım hayır diyor. Yemekleri sen isparlıyorsun Elbette Tamam oldu geliyor ah, Ve oya börek paketini böyle kapatıyor Çekmecesine koyuyor Sizinle evet. geliyor şey, Ama Necla abla <gülüyor> Hayır hayır gidiyorsun Sağ olun Necla Hanım çok sağ olun Siz olmasaydınız <gülüyor> Kahve nasıl olmuş? Çok güzel. Arada bir geliyorum. Hep de bu masaya oturuyorum. Kalabalıktan uzak. Şöyle yarım saat dinlenmek bile insana dinçlik veriyor. Niçin hiç gülmüyorsunuz Oya yani? Ben mi? Şey... Gülünecek bir şey yok ki. Yo yo. Gülümsemek için gülmeyecek şey beklenmez ki. Hep bir acınız varmış gibi. Hep bir yası sürdürüyormuşsunuz gibi. Yani nasıl söyleyeyim... Sanki bu acı gözlerinizin içine bile sinmiş. Acı acı bakıyorsunuz. Oysa... Oysa öyle güzel gözleriniz var ki. <gülüyor> Şöyle... Gülünce sanki o ayağınım değilsiniz de... ...başka bir oya hanımsınız. Yani ben sizi... ...nasıl söyleyeyim... ...hep o başka oya hanım olarak görmek istiyorum. Anlatabiliyorum değil mi oyağınım? Sizi hep böyle gülerken düşünüyorum. Şey bakın, şey şurada bir de resminizi yaptım. Cüzdanımın içinde saklıyorum. Bakın, bana benziyor, çok benziyor. Bir şey daha söyleyeceğim size. Heyecanlanınca da başka bir Oya hanımı say, say, siz mi yaptınız e, yani? Şey evet evet ben kara kalemle. Ama benim sizde resmin planı yok. Beynimde. Yani evet kafamın içinde sizin resminiz var Oya hanım. Ne zaman istesem Gecenin karanlığında Yakan güneşin altında Nerede olursam olayım Sizi gözümün önüne getirebiliyorum Galiba ben buna bir at da koydum Sevgi Sevgi mi? Evet. Elinizi verir misiniz bana? Yok şey olmaz Yo, Ama Bakın, Elinizi ama tutarak size sizi. Size söylemek istiyorum Sizi seviyorum Sizinle evlenmek istiyorum Yok olmaz. Şey ben, ben evlenemem. Neden o, olmaz? Hanım? Yani yok yok yok hayır hayır. Şimdi evet demeyin. Şimdi evet demeyin. Bir hafta sonra, bir ay sonra evet diyemem. Beklerim o zaman. Beklerken sizin pek çok resminizi daha yaparım. Siz benimle konuşmazsanız ben de yaptığım resimlerle konuşurum. Gülen resimlerinizle bana evet diye bakan resimlerimizle. E, e, ne olur bir şeyler söyleyin. Evet, demeyin. Başka şeyler söyleyeyim. Bilmiyorum ki. İnanın, çok seviyorum sizi. Nasıl söylesem. Yıldırım aşkı gibi, yıldırımdan daha hızlı bir şey varsa... ...işte onun gibi. Böyle sizin odanıza girdiğim ilk gün... ...ilk saat sizi görür görmez işte dedim kendi kendime. Tamam, gördüğüm o işte dedim. Nasıl söylesem. Nasıl söylesem. Kafamdaki, yüreğimin içindeki resim gibi. Yıllardır aradığım insan gibi. Dinliyor musunuz beni Uya Hanım? Dinliyorum. Evet dediğiniz gün hemen annemi gönderirim size. Hiçbir şey istemem. Ne oda takımı, ne çamaşır makinesi, ne de mutfak takımı. Sonra alırız. Birlikte her şeyi alırız. Birlikte olmamız, evli olmamız, birbirimizi sevmemiz önemli. Oda takımları, çamaşır makineleri değil. Çok seviyorum sizi. Ne olur ne yani anne? Sevmek, sevilmek bizim hakkımız değil mi? Hakkın oğlum elbette hakkın. El, elbette, elbette. Sana öyle bir düğün yapacağız ki. Oh, oh, hep bunu düşünürüm. Para çok olmadı derim. Şu Kenana bir düğün yap. Düğünmüş. Düğünmüş. Bir kızı seviyoruz. Nişanlanacağız diyor. Ühü. Annemiz bin dereden su getiriyor. Müzeyen haklı anne. Gönder anneni babanı beni istesinler diyor. Ele güne karşı rezil olamam. Seninle bir daha hiç çıkamam. Bizim sokaktan da geçme bir daha diyor. Anne... Benim de hakkım, sevileceğim, seveceğim Doğru, doğru, çok doğru Ay Çok doğru elbette yavrum İşin işime? Anten dikiyorum ya işte, bu iş iş değil mi? Hem sonra müzeyen razı Ben evinize gelin gelirim diyor Ama şöyle, şöyle çok iyi bir düğün istiyor Bütün mahalle kızlarını çağıracakmış Oğlum nişan düğün biz de isteriz ama Birikmiş bir kuruşumuz bile yok E senin de yok Eee Ablam ablalığını göstersin sandıktan borç alsın. Hani onların bir sandıkları var ya. Yahu şu evin bir oğluyuz. Bir kız seviyoruz. Kız evlenmeye hazır. Ben de hazırım. Ama evlendiren yok. Ah. Ah. İlhame o oteldeki işi bulduğunda çekip gidecektim buradan. Oradan da takılırdım bir yabancı kadının peşine. Sonra da yabancı ülkelere. Ah. Şimdi böyle yok ablam beni evlendirsin. Yok sandıktan borç para alsın diye kimseye ağız yemezdim Annem. Anne bak kaç gündür müze yerine atlatıyorum. Ama artık kızın ne şurasına geldi. Aşkım ölecek anne, ya, aşkım ölecek. O zaman ben de. Man Allah göstermesin oğlum, o <gülüyor> nasıl seseditim? <gülüyor> yo yo yok kolluyorum oğlum, Kollamıyor muyum sanıyorsun? Ablana şöyle bir hoş yanını yakalayayım istiyorum. O zaman söyleyeyim istiyorum ya. Allahım her zaman kaçları böyle ters V harfi gibi çatık. Ama ben çatık matık anlamam. Seviyorum anne anlasana, seviyorum. Çocuk seviyor Halide, ne yapsın? Ya. Zordur bilirim kolay mı Yahu izin verin İzin verin de şu piyangoculuğa başlayayım ben. Şu köşemde kahroluyorum Bak oğlan evlenecek Beş kuruş yardım edemiyorum Allah rahmet eylesin Anacığım şu evi de bize bırakıp gitmeseydi Şimdi kira evlerinde Ne yapardık ha? Bana kalırsa O yanın iyi zamanını bekleme de Böyle böyle de Oğlanın hakkı de Hakkım ya hakkım tabi Müzeyyen'le evlenmek hakkım çünkü birbirimizi deliler gibi seviyoruz. He, hiç belli mi olur? Ablam yardım ederse ileride ber. Büyük bir elektrikçi dükkanı bile açarım. Ya ya çok iyi olur. Ben de gelir otururum. Şöyle çay kahve içerim. Oğlumun dükkanı derim. Anne bu akşam ablamla konuşacaksın değil mi? Ha? Ama bu akşam. Peki, ah, peki. Tamam tamam bu iş bitti. Şimdi ben gidip müzeyene müjdeyi vereyim Yarım saat sonra buluşacaktık Ya Kenan şu mı bir çıkıp da Oradaki iki kiremit Yani de... damın kiremitini düşünecek zaman mı baba ya ee, Kış gelince Oradan şıp şıp damlamaya Başlayınca ben sizinle O zaman konuşur nasılmış derim Benim canım anneciğim Biricik anneciğim Babaya bir şey yok mu? Olmaz olur mu babacığım? Hmm. Benim aslan babacığım. Yani, ya, aslan mi? ama Hı. ne yazık ki kuyruğunu tramvay demiş. Çöz baba şu iş olsun dama çıkacağım. İki kiremit değil kırıkların hepsini bir güzel değiştireceğim. <gülüyor> Hadi ben şimdi Müzeyen'e gideyim. İzin verin ya. İzin verin bilet satayım ya. <gülüyor> Ben sana gelmedim beyefendi Lütfen Aa, arkamdan gelme Bak Müzeyyen bak gözüm çıksın ki bak Tamam oldu bu iş annem şey dedi Ne dedi e, Ablama bu akşam açacak ha, tamam mı Sonra ablam sandıktan borç para alacak Ay evlenecek mi Elbette Ay, Çatlasın o Semiha Kız kız oğlan seni almaz diyordu Baksın görsün bakalım alıyor muymuş yoksa almıyor muymuş Bana bak Gelin arabasının üzeri açık olsun Aa, Açık olur mu ki Ben gördüm var Sonra önüne koca bebek koyarız Gelinlik beyaz giymeyeceğim Yoksa kara mı giyeceksin Ay aşk olsun Ben yastamıyım ayol Evleniyorum sevdiğime kavuşuyorum Pembe pembe olacak Pembe ne demek biliyor musun Pembe de bakayım Örüm öp pembe de hadi hadi Pembe Gönlüm sende <gülüyor> Ay ben yemek yapmasını bilirim Evlenelim Sana öyle güzel fırında makarnalar yaparım ki Parmaklarını yersin Sonra ben pancar salatası yaparım Sarımsaklı sirkeli Yine parmaklarını yersin Böyle Makarnayı hazırlarım Pancar salatasını hazırlarım Sofraya koyarım Bir de gül koyarım sofranın tam ortasına Sonra pencereden yolunu gözlerim Böyle sen sokakta görününce hemen kapıya koşarım... ...kapının arkasında bekler zil zır deyince kapıyı açar... ...hemen boynuna dolanır. Yok e olmaz babam annem... Ha? ...babam annem var canım. Ama ben bir filmde görmüştüm. Kız kapıda kocasını karşılıyor... ...boynuna dolanıyordu. Çok hoşuma gitmişti. O yadır, o o yadır merhaba. Merhaba sevgili ablacığım Gel, ee, öpebilir miyim sevgili ablacığımı Öpebilirsin, öp, öp. Hmm, sen ha, de anne babacığım ha, sen ha. de. Ah, karlı da güneş doğdu galiba. Şarkı ölüyor ablam anne baksana. Ah şansımdan tam zaman anne tam zaman. Hadi söyle, hadi. hadi. Dur be oğlum dur. Kız bir elini yüzünü yıkasın evi O ya çok neşeli. <gülüyor> Yoksa zam mı yaptılar maaşına? Aa, o ya kızım, maaşına zam mı yaptılar? Yok baba. Maşallah, zam yapılmış gibisin de. E, yemeği hemen yiyelim mi kızım? Evet, çok açım. Gel bakalım buraya Kenan Bey. Dans edelim mi? Aha. Ablanla dans etmek istemezsin. <gülüyor> ben e ederim, ederim tabii. <gülüyor> zam yaptılar, söylemiyorsun. <gülüyor> ha Hem de yüklü <gülüyor> bir zam. Ama sen de hiç dans etmesini bilmiyorsun. Ee, yakında öğrenmek zorunda kalacağım. Annem sana söyleyecek. Ha ee, anne? Annemin neymiş söyleyecek? Hadi anne söylesene. Aa, dur önce sen söyle. Ben gülünce başka bir oya oluyor muyum? Anlamadım. Bak şöyle. Ben şimdi gülüyorum ya. Yok ısrıtıyorsun. Tamam canım işte gülünce başka bir oya oluyor muyum? E, bakayım e, çatık kaç sana yakışmıyor Başka oya olmuyorsun ama e, Değişiyorsun elbette ah, Teşekkür ederim Kenan bey O gülen resmim var ya ne güzel Beş yıl önceki <gülüyor> Bu <gülüyor> ben neşenin ben... sebebi ne abla Ah Hiç içimden geldi işte ee, İstersen bir dans müziği koyayım teybe Tamam bırak teybe yemek yiyeceğiz zaten Abla ben evleniyorum Hı? Anlamadım e, Evleniyorum dedim Müzeyyenle Müzeyyen de kim e, sevdiğim kız abla, e, evleneceğiz. Annem sana söyleyecekti. Bak, bak işte yine kaşların çatıldı. Anne, bu neler söylüyor? G Gönül bu düştü mü, yandı? Ne diyorsunuz siz? E, bak kızım, bir sevdiği kız varmış. E, canım elbette araştırıp soruşturacağız. E, kız artık tamam demiş. Annem babam gelip beni istesinler demiş. İş yok. Parası yok işi var da para şey Ablacığım canım ablacığım Sandıktan şu sizin sandıktan borç alırsan e, yani bir tanısan Öyle iyi kız ki ayrı ev istemiyor bile Bu eve evet bu eve gelin gelecek Sen yaptığın işe iş mi diyorsun ha Anten dikmekle aldığın 3-5 kuruşta ev bakılır mı sanıyorsun ha Bir de karın olacak bu evde sonra bebek Onlara da aş onlara da ekmek Yok olmaz bu iş dünyada olmaz İşini bulursun evini bulursun ondan sonra evlenirsin müzeyen Hanım'la Abla parasıyla ablaya güvenerek evlenilmez. Abla sevmek, sevilmek benim de hakkım. O senin dediğin şarkı. Türküdür anlıyor musun? Evsiz, baksız parasız pulsuz sevmek, sevilmek olmaz. Ama ben kara sevdalar olurum. Dağlara düşer, mecnunlar olurum. Allah göstermesin Kenan yavrum. Allah göstermesin <gülüyor> neler söylüyorsun sen? Dur bakalım. Şimdi ablam birden düğünce şey oldu. Sonra böyle eline boyuna düşünerek bir Bunun eni boyu olmaz anne. Her şeyden önce işi yok. Düğün yapacak, evlenecek parası yok. Sonra maymun iştahlı. Evlenir bir iki hafta sonra istemiyorum der. Çok seviyorum müze yeni. Çok evlenemezsem hayatım boyunca kimseyle evlenmem. Duyuyor musunuz? Evlenmem. İzin verin ya, izin verin. Bilet satmaya başlayayım ya, izin verin. Ha? Uyuyamadın mı kızım Uyuyamadım Ama sıcak sıcak Bunu altıcı sıcak Ay, Kenan da gelmedi daha Bir şey olmasın Hiçbir şey olmaz Kızım bak yavrum Babanın durumunu biliyorsun 5 kuruş bir geliri yok bir yerden Bu eve baba oldun yıllar yılı Bir babalık daha et Şu oğlana evlendirelim Şöyle ölmeden oğlumun bir mürüvvetini göreyim her kızım Ah anne şu gün, şu akşam hiç sordun mu bana? Hı? Hiç dedin mi bana? Kızım bu sevinç, bu neşe, bu coşku niçin diye. Dudaklarımda türküyle geldim eve. Kuşlarla birlikte türküler söyledik yollarda. Kapımızın zili bana yüzek gibi geldi. İçimden binlerce heyecan fışkırdı Ama sen sormadın sebebini. Kızım nedir bu coşkun demedin. Varsa Kenan bu evde yoksa Kenan. E, ne oldu ki kızım? Ben de seviyorum anne. Ne? A, a, anlamadım. Birini, bir erkeği. Çalıştığım yerdeki Faru'u seviyorum anne. Sevmek? Sen? Şey, babana bir haber ver. Babana haber ney ki? Şey kızım, kimin nesi, kimin fesi bu adam? Müze'nin içinde kimin nesi, kimin fesi dedin mi anne Kenana? Araştıracağız elbette yavrum. Baban araştıracak. O zaman babam Faruk'u da araştırsın. Hmm. Ateş bacayı sardı ha Böyle ha. İyice işin önünü sonunu düşündün değil mi? Düşündüm anne bak Hem <gülüyor> niçin ağlıyorsun? <gülüyor> niçin ağlamayayım? Baksana bir başına karar vermişsin bile Ne anıya sormak var ne babaya sormak var Bizden haber. İşte mi? bak haber Be veriyorum ya <gülüyor> Peki peki peki Ben babam Babana haber vereyim Babana ben Demek Demek evleneceksin ha o ya Evleneceksin ha, Oya. Dur. Nuri! Kalk Nuri, kalk, kalk, kalk. <Gülüyor> ne oldu, Kenan gelmedi mi? A niye ağlıyorsun, Halide ne oldu? Kenan'a bir şey mi olmuş? Oya! N ne olmuş Oya Oya'ya? Evleniyormuş. <Gülüyor> Halide sen neler söylüyorsun? Söp, söp çar, söp çar, söp. Kimin nesi, kimin fesiymiş baba? Ben, ki, ben bilmiyorum ki, ne bileyim, ne bilmiyorum ki. Sen hiç bilip tanımadığı bir adam... <gülüyor> tamam, tamam, tamam. Yarın artık bana izin, ben bilet satmaya başlayacağım. Evet, evet, evet başlayacağım. Bilet satmayacaksın baba. Yo, yo satarım kızım. Evlensin. Biz karışmayız. Bakarım ben annene. Hayır baba. Anneme şaka yaptım. Şaka mı? Evet. Şaka. Tam bir ay oldu ya. Sakın yanlış anlama. Beklerim. Bir ay daha. Üç ay daha beklerim. Sen yeter ki evet de. Bak Faruk. Şimdi anlattım. Annem babam... E, konuştuk bunları Oya. Kaçtır konuştuk. Maaşından bir parçasını ayırırız. Annene babana veririz. Anlayış gösterirler. Bilmiyorsun Faruk. Sonra bu yüzden babama anneme bir şey olursa... Ne olur ki Oya? Hiçbir şey olmaz. Babam piyango bileti satarken... Ayağı tıkanık damarları... Üşütünce... Sonra... Kenan evleneceğim diye... Aa, bunların olur. hiçbiri sebep değil o ya. Ne olur iyi düşün. Düşünüyorum. Çok düşünüyorum. Eh, peki. Bak e, pazar günü denize gidelim mi? Denize mi? En için olmasın? Bineriz otobüse sabah gider akşam döneriz. Ee, olmaz. E neden o ya? Denize gireriz. Lokantada balık yeriz. Yaz geleli hiç gitmedim daha denize. Hep seninle birlikte gitmeyi düşündüm. Ha bu hafta söyleyeyim dedim ha gelecek hafta. Hep erteledim. Ha? Ne olur o ya hadi. Gidelim birlikte. Mayonu da alırsın. Ma Mayon yok. Sonra ben yüzme bilmem ki. Olsun canım. Denize girmeyiz, balık yeriz bizde ha? Hadi ne alır. Evet. E ama o gün annemin misal... Bak bak arkadaşların hepsi gidiyorlar dersin. Gezi düzenlendi dersin ha. Olur değil mi? Bilmem ki. Ne olur o ya? Kırma beni Hadi ne olur? Peki. <gülüyor> Çok mutlu oldum. Pazar günü sabah saat 9'da garajda. ...otobüs aracında buluşuyoruz tamam mı? Hı hı. Oldu mu? Peki. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. E Hadi yemeğe çıkmıyor musun? Yok yo, ben burada yiyeceğim. Eh, peki. O zaman ben de bir şeyler alıp geleyim... ...senin börekle birlikte yiyelim. He? Şimdi gelin. Yine börek hınzır kız. Senin şu annenin böreği benim pevzimi bozduruyor. <gülüyor> Buyur al Necla abla. <gülüyor> Karar verdin mi kız ha? Şey. Ver seni kararını artık kız. Olan sana deli divane. Bundan iyisini bulamazsın. Benden söylemesi. Biliyorum Necla abla. Biliyorum da. Ee? Annem babam. Sen annem babam dedikçe bil ki evlenemeyeceksin. Koy bunu aklına. Ben konuyu açınca ikisi birden başlıyorlar oflamaya paflamaya. Annem ağlıyor. Babam piyango bileti satacağım diye tutturuyor. Canım Faruk maaşından bir bölümünü vermene razı. Daha ne desin çocuk. Çok iyi bir annesi varmış. Bizim Ali görmüş. Kenan da tutturdu evleneceğim diye. Ee, sıra sende kızım sende Kenan da değil. Yoo sen bu kafayla... Ah, aklım kesmiyor. Sen bir türlü akıllanmayacaksın. Bak tren kaçar ha. Faruk da insan. Fazla naz aşık usandırır derler. Bile bakmışsın ki kuş kafesten uçu vermiş. Benden söylemesi. Ay canım bu sıcak havada hiç de yürümek istemiyor. Ama gel gelelim Ali yürü hanım yürü diyor. Eh yürüyeyim var. Hadi hoşça kal. Haniyece abla. Ne var? Şey biz bu pazar den Deniz'e Faruk'la. Oo neler söylüyorsun? Çok istedi. Çok iyi ediyorsun. Kır kabuğunu kızım biraz kır Bir güzel denize girin Yok yok Yüzün... yo, denize girmeyeceğiz Balık yiyeceğiz Ah iyi <gülüyor> Bak benim için deyin Balık hiç işimi anlatmazmış Söyleyeyim de bari Ali akşam eve gelirken Hamsi alsın <gülüyor> Nasıl balık hoşuna gitti mi o ya? Çok güzel. İyi ki geldik. Aman, aman bu sözü ağzından duymak ne güzel. Gülüyorsun. Gül, Gül, Gül. Hadi, Hadi, Hadi daha, Hadi Gül, Kahka, Hadi Kahka, Kahka, Hadi Hadi. Hadi Hadi. Oh. Oya, Oya seni çok seviyorum Oya. Ben de seni seviyorum. Ağzından bu sözü duymak. Of of of. Sanki, sanki şu martılardan bir tanesiyim şimdi Oya. Şu deniz gibi coşkuluyum şimdi Oya. Bugün bu dakika benim en güzel anım. Tutabilir miyim ellerini? Ha? Ver. Biliyor musun? Şarkı söylemek geliyor içimden. Bağıra bağıra. Kıyı boyunca koşmak geliyor içimden. Rüzgara karşı. Ha? Of Oya. Çok mutluyum. Ben de. Aa, Oya, bak ee, şey bir dakika. Ee, ne var o kutunun içinde? Bir dakika, bak iki tane yüzük. Nişan yüzüklerimiz. Dün aldım. Parmak ölçüsünü bilmiyorum hemen. Kuyumcu küçük büyük bir şey olursa dedi getirin düzeltiriz. Bunlar bizim nişan yüzüklerimiz Oya. Hadi uzatsana parmağını Olmaz var. Ama neden? Olmaz işte Yani böyle aniden e, Ailelerimizin arasında yine yapacağız Bu bizim kendi aramızda Birbirimize sözümüz Hadi hadi uzat parmağını Hayır e, Ben seni seviyorum e, Söyledin Sen de beni seviyorsun Niçin hayır Oya? Peki, peki ne oluyor? Oya? Oya? Oya. Oya kız görmedim sen ma gördüm Galiba işler iyice hızlandı Neyi gördün Necla abla? Muhasebede gördüm sandıktan boş para istiyormuşsun Hı, Evet Faruk da istiyor mu? Ha, o para Kenan için Anlamadım Kenan evlenecek Ya sen? Bilmiyorum Necla abla Aa. Kafama iyice yattı sen adam olmayacaksın Bilmiyorum Necla abla Hiçbir şeyi bilmiyorum Sen beni bir gün evinize götürsene ha? Annenle babanla konuşayım ben Olmaz Necda abla Ben sizi hiçbir yerden tanımıyorum beyefendi Tanışmıyoruz Lütfen peşimi bırakın sonra karışma Müzeyem vallahi bak yemin ediyorum Neye bakayım neye Senin yüzünü görmek istemiyorum ben aşkımı kalbime gömmesin de bilirim. Yalan kalbime kül bastırırım adını anlamam bir daha. Gök yere yer göğe nasıl kavuşmazsa... ...işte biz de öyle Kenan. Birbirimize kavuşamayız. Bitti her şey. Bitti. Vallahi billahi ablam sandıktan istemiş parayı. Bugün yarın muhasebeden ödeme yaparlarmış. O zaman annem babam hemen sizin eve gelecek seni isteyecek. Yalan yalan yalan. Ya hayır vallahi o değil. Seni. O gün anten ayar için bizim eve geldin ya... Anneme seni gösterdim Beğen. <gülüyor> <gülüyor> Evlenelim bak gör o zaman beni Annen daha çok beğenecek Çünkü senin her dediğini yapacağım Videoda alır mıyız Kenan Niye almayalım taksitli olduktan sonra e, Ablam taksitlerine yardım edebilir Öyle güzel filmler varmış ki O Semiha'lar var ya Onların var Evlerinde oturacak koltukları falan yok ama videoları var Yo yo video değil Hani şey etmiyormuş Kayıt yapmıyormuş Adı bir şeydi. E, player. Ay sen de her şeyi biliyorsun. İşte ondan. Biz gerçek video alırız değil mi? Alırız ya. Alırız tabii. Nasıl? Sizin televizyon artık karlama yapmıyor değil mi? Ya sen elini antene sürdün. Ayna gibi oldu. Ah yine bozulsa. Seni çağırmam ki. <gülüyor> <gülüyor> Ne diyeyim Mori abla? Yok sağ olun Zeyhan istemem. Ama boğazım ağrıyor diyor. Kaynat kaynat da içsin yavrum. Kaynat. Hemen şimdi. Allah şükür de çok iyi değil mi? Ya ya iyi <gülüyor> iyi. Neme lazım. Durup durup bana. Sana çay yapayım mı babacığım? Sana su vereyim mi babacığım diyor. Ah ah bir de şöyle nur topu gibi çocuklar doğursa o zaman keyfime diyecek olmaz. Ya ya <gülüyor> kucaklarım torunumu <gülüyor> hop havaya atarım hop kaparım hop havaya atarım hop kaparım. <gülüyor> Şimdi kaynar ablacığım. Ay nerede kaldı Kenan? Erken gelip beni gezmeye götürecekti. Kısım bugün cumarteyse, cumartesi günleri bilirim. Anten işi çok oluyor. Ama bana söz vermişti annem. E, Yapmış söz verdiyse gelir. Eh, bilmem artık gelir mi? O bana da söz verdi. Geçen hafta dama çıkıp kırık iki kiremiti değiştirecekti. Hani üzerinden bir hafta geçti. Beyimiz dama çıkıp da kiremit değiştirecek. Nuri, Nuri sen de o iki kiremitle kaldın yani. Yağmurlar başlarsa yarın öbür gün. Burnunuza damla damla düşerse şıp şıp. ...ben o zaman sorarım size. Ay bu evin damakıyor mu? Ee, şurası kızım bak işte işte... ...birazcık akar. Aa tam Oya ablamın yattığı yer. Biliyor musunuz? Öyle üzülüyorum ki. Oya ablamın odasını biz aldık. Kızım söyledim ya sobalar yanmaya başlayınca... ...biz buraya salona geçeriz. Oya ablana da bizim odamızı veririz. Oh biz sıcak sıcak salonda... ...sıcaktan hiç şikayet etmem. Ayağım da etmez. Ama o kış yok mu o kış? O soğuklar yok mu? Sızım sızım sızla mı? Oya bana yine o uzun gün falanlardan alsana bir tane kızım ha. Oya? Hı. Hı. Hı. E, efendim baba. E, baba al tamam tamam alır. Zamanımı daha? Uyuyor muydun yoksa kızım? Lan her şeyi de öğrenmek istersin. Uyumuyordu. Dalmıştı. Niye dalmıştın ha kızım? Benim annem lamurun içine biraz da karanfil koyardı da Öyle güzel kokardı ki aa, ah, ah, Karanfil var mı acaba evde ha yavrum Ya ya, ya çok güzel olur Oya ablan alır pazartesi günü Niye söylerim Kenan alır Oya ablacığım ha, bak ne düşündüm. Bak ölüm hep hayır deme. Ha, tamam mı? Ölüm hep sonra çok üzülürüm. Aman kızım Allah göstermesin ne biçim yeminler bunlar. Hı, ne olur Oya ablam beni kırmasın. Bak Oya ablacığım. Şimdi Kenan gelecek beni gezmeye götürecek ya. Sen de gel ha sen de gel. Yok hiç olur mu kızım siz kol kula girin gizin. Ay ne olur. Olmaz mı Zeyn? sonra bak görüyorsun bazı Ama bir şey olmaz ki ne olursunuz. Olmaz. Şöyle bir araba olacak. Ah, ah öyle istiyorum ki. Ne zamandır o caddeleri alanları görmedim. Yahu bir gün bir taksi kiralasak Heh, mı? Bir taksin eksik. Ay ablacığım. Olmaz. Siz gezin Hüseyin. Ah uzamına bakayım. Hayırdır bizim kapıda araba. Yoksa taksiyle mi gezdirecek Kenan? Sen açarım. Aa, o zaman ben de tamam, gelirim. Dur hele sen dur dur çıkma aradan. Ah dur. Anne, oyalım da ne oluyor canım söylesene yavru ne oldu yavrum yavaş ne oldu yavrum yavaş ay çok acıyor çok acıyor anne şuraya şuraya yatırın alçılıyor alçılıyor ne oldu kırıldı mı bu ay ay ay başına gelen ay ay söylesene gel ne oldu yavrusu ay Allah'ım ay çok acıyor tamdan değil direkten ay ay ay Yavrum çok mu acıyor? acıyor baba. Bak bak bak bak Doktor çatlak var dedi. İki ay çalışmak yok dedi. Ay, hiç bu ayakla çalışılır mıymış oğlum? Sonra gene film çekecekler. Ay ay ay ay ay ay. Bak Oya, tam dört ay oldu. Yazdı kış oldu Yağmur düştü Ama sen ne evet dedin ne de hayır Ne olur izin ver bana Annemle birlikte gelelim size Şöyle annen baban görsünler beni İstersen ben onlarla konuşayım Anlatayım onlara Biz birbirimizi seviyoruz diyeyim Onların yanında söz vereyim Kendilerine para yardım yapacağımızı söyleyeyim Hani <gülüyor> ne denir noterden senet mi derler İsterlerse öyle bir şey de vereyim Ne olur tamam de Evet de artık Oya. Sen de istemiyor musun? E ne olur konuşsana. Niçin bana öyle bakıyorsun? Gözbebeklerindeki sevgiyi görüyorum ama... ...niçin dudakların evet demiyor? Niçin işkence ediyorsun kendine? Ha? Hadi konuşsana Oya. Seni mutsuz etmek istemiyorum Faruk. Çok iyi insansın. Niçin mutsuz olayım ben? Dört çocuklu bir insanım ben Faruk. Gelinle birlikte dört oldu. Hele bu çocuklardan ikisi öyle ufacıklar ki. Annemle baba. Ah, Kenan iki aydır yatıyor evde. Hep ayağını bahane ediyor. Şöyle kalkıp da biraz ah, ıh diye odanın içinde dolaşsa... ...annem bir yandan, babam bir yandan koluna girip yerine oturtuyorlar. Aman oğlum kalkma yerinden diye. evin bütün yükü... Kabul etmiyorum. Bunlar sebep olamaz. Olmaz belki ama... ...işte ama... Ama ne... Gerisini de söylesene o ya bilmiyorum tutturmuş da yıllar önce babam piyango bileti satacağım diye Kenan bacağını kırınca iki gün gitti bilet sattı sonra 20 gün yattı biribi hastatı biliyorum şimdi ben evlenmeye kalkttım ama yine koşacak bilet satacak ama iki gün sonra da tekrar ha, haklısın bak şimdiden <gülüyor> popfluyorsun Par Bak ben onu oflamıyorum Az önce Cemil Bey benim için çağırmış biliyor musun Şirket iki aylığına Mersin'e yolluyor beni Mersin'e mi? Evet ama iki ay sonra tekrar buraya gelecekmişim Nasıl olur? E, ne yapalım yönetici onlar Bak Oya 2 ay çabuk geçer Çabuk geçer ama Hiç de belli olmaz belki de çok zor geçer O tamamen sana bağlı Yo yo yo, yo. <gülüyor> Yüzükleri çıkarıp parmağına geçirmeyeceğim Öyle bir şey yapmam Sen yalnız bana evet de O zaman her gece resimlerini yaparım Telefonda sesini duyunca dünyalar benim olur. Sana mektuplar yazarım. Oraları anlatırım. Mektubunu gözlerim. Açarken heyecanlanır, okurken duygulanırım. Sen yeter ki evet de. Oya, yarın akşam gidiyorum. Yarın akşam mı? Evet. Niçin ağlıyorsun Oya? Hiç. Kaldır başını Oya. Sil gözyaşlarını. Niçin evet demiyorsun? Evet de Oya. Yarın. Evet. Yarın evette. Buraya sana vedalaşmaya geldiğimde evette. Gözlerini gözlerime daldır. Sonra yavaş yavaş kapa. Ben anlarım. Ha? Onca insanın içinde anlarım oya. Sana güle güle derken Kapayacağım gözlerimi. Oya yani yani evet bu. Eğer yeterliyse evet. Ağlıyorsun gene. Ağlıyorsun. izgünün radyo için yazdığı yarın Evet adlı oyunumuzu dinlediniz <Gülüyor>